Günler çok kıymetli Gül Efendi dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Günleriniz gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Bugün yine programımızın başlangıcında bir hadisi i şerifi sizlere ifade etmek istiyorum i̇bn Abbas'ın radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kardeşinle münakaşa etme. Aşırı bir şekilde şakalaşma. Yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadisi şeriflerinde bize emir ve tavsiye buyurdukları bu üç hususu yeniden bir daha ifade ediyorum kardeşinle münakaşa etme aşırı bir şekilde şakalaşma yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi hadisi şerifi okuyunca yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinden onun bize emir ve tavsiye buyurduğu müminin müminle veya müminlerle karşılaştığı zaman selam verişini de unutmayalım hani biz selamı nasıl veririz işte Arapçasıyla Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye meali itibariyle Türkçesiyle de Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun diye tabi esasen bu Aynı zamanda bir duadır değerli dinleyiciler. Selam demek emniyet, huzur, sükunet manasında Allah'ın selamı yani emniyeti, huzuru, sükuneti, sekinesi Allah'ın selamı, rahmeti düşünün şimdi Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyor selamın manasında. Dolayısıyla bizler Kadın olalım, erkek olalım birbirlerimizle karşılaştığımız zaman bunu gerek şu veya gerek bu şekilde ama mana itibariyle bu mananın dışına çıkmadan işte Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu veya da bu şekilde selam vermeniz verdiğiniz insanlar veya orada bulunan insanlar için çok böyle değişik karşılanıyorsa Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun diye ifade edilebilir. Biz de yine programımızda bu duayla inşallah sizleri selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketini üzerinize olsun inşallah. Ve sırada öykümüz var değerli dinleyiciler. Bugünkü öykümüzün adı Gölge. Gölge. Yılın son günü yaşanırken adamın da içi içine sığmıyordu. Her seferindeki gibi yılbaşını doya doya yaşayacak ve oğlu dindar olduğu için sadece kızının çocuklarına hediye aldıktan sonra evine dönüp sabaha kadar televizyon seyredecekti. Geçen yıldan farklı olarak içki stokunu iki gün öncesinden tamamlamış, ve iç cebindeki yassı şişeye daldırdığı küçük bir borucukla şimdiden demlenmeye koyulmuştu. Bilet gişesi önünde uzayıp giden kuyrukta da aynı işi yaparken insanları çift görmeye başlayıp anlaşılan kafayı bulduk diye mırıldandı. Ama böylesi de eğlenceli oluyor. Sıra kendisine yaklaştığında birisinin omuzuna dokunduğunu hissetti. O tarafa dönüp gözünü birkaç kere kırpıştırdı fakat her nedense o kişiyi çift değil de gölge halinde görüyordu. İçkiyi fazlaca kaçırdığını düşünürken gölge kendisine hitaben ''Yıllar boyu aynı işi yaptınız'' dedi. ''Artık yeter, hemen gidiyorsunuz.'' Adam hafifçe diklenerek ''Sıramı vermem arkadaş'' dedi. ''Piyango bileti alacağım.'' Bana da çıkabilir. Hem de bugün yılın sonu değil mi? Gölge sıranın sizde olduğundan hiçbir şüphem yok dedi. Piyangonun size çıktığına da sadece bir noktada yanıldınız. Sizin için yılın sonu değil yolun sonudur. Haydi buyurun gidelim. yolun sonu gelecek ve işte o gölge gibi görünen o büyük meleklerden biri olan Azrail aleyhisselam emanete alıp verecek. bunun için yolun sonu gelmeden yolun öbür tarafına öte tarafına hazırlıklı bir şeylerle gitmek lazım eğer oraya hazırlıklı gider isek inşallah orada elleri dize vurup da keşke keşke diyenlerden olmayacağız esasen o yolun sonu da değil o bir değişik alemin başlangıcıdır bizim için ölüm üstad Hazretlerin ifadesiyle yokluk değil hiçlik değil idamı ebedi değil Kabrin içerisine girip toprak altında çürümek hiç değil. Ölüm bir terhis tezkeresi, ölüm aslında bitmeyen bir yerin başlangıcı, ebedi alemin bitmeyecek, tükenmeyecek ve bütün adaletin zerre miskal kadar bile olsa sağlanacağı, Haksızların ve haklıların böyle bir mahkeme ki haklarının orada verileceği, alınacağı, herkesin haklarının birbirlerine pay edileceği ve bütün insanlığın düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Hazreti Adem aleyhisselamdan günümüze kadar ve bu 20. asırdan kıyamete kadar gelmiş, ...geçmiş, gelecek, bütün insanların hayatlarının hesabını vereceği bir aleme gidiyoruz. İşte bizler öyle bir aleme giderken bize şu imtihan meydanı olan şu imtihan salonunda... ...bu imtihan süresi olan ömrümüzün saniyelerini, dakikalarını malayani pespaye işlerle değil... İşte öbür alemde bize fayda verecek işlerle doldurmamız lazım. Değerlendirmemiz lazım. Evet. Yine kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan rıza tepesinde inşallah sizlerle bir gezinti yapmak istiyorum. Ancak şunu ifade edeyim. Bu rıza mevzusu birazcık uzun eğer Rabbimin müsaadesi çerçevesinde bunu iki veya üç güne bölerek sizlerle paylaşmak istiyorum kalbin zümrüt tepelerinden belki en önemlilerinden birisi olan rıza çok önemli hani Üstad Hazretleri İhlas Risalesinde diyor ya o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok en önemli şey onun razı olması değerli dinleyiciler. Hani annem razı olsun, babam razı olsun, hocam razı olsun, abim razı olsun, şeyhim razı olsun falan filan razı olsun. Ama bunların da ötesinde Allah razı mı? Biz ona bakmalıyız biz. Kalbimizi daima o balans ayarını kontrol etmemiz lazım. Kalbimizdeki bu duygu, bu düşünceyi hiç ihmal etmeden daim kontrol altına almamız lazım değerli dinleyiciler. Bir hareket yaptınız, bir hizmet ettiniz, bir fiiliyatta, faaliyette bulundunuz. Kalbinize bir danışı verin. fıtrat yalan söylemez. Vicdan en güzel hakimdir. Allah'ım sen benden razımsın. Allah'ım acaba ben bu işi senin rızan için mi yaptım? Yoksa desinler, duysunlar, görsünler diye mi yaptım? Daim bu süzgeci ne olursunuz? Hayatınızda hiç eksik etmeyin. Hani bazen birisi bir şey yapacak olur. Aile meclisinde veya iki arkadaş arasında. Yahu yapma ya. Öbürü niyedir? Ya falan nedir sonra? Öbürü ya filan nedir sonra? Öbürü ya işte hocan nedir sonra? Öbürü abin nedir sonra? Ya bunlar tamam nedir de? Peki Allah ne der bir de onu düşünebilir misiniz? İşte siz Allah ne der diye düşünürseniz, Allah'ın rızası istikametinde hareket ederseniz, hocanız da razı olur, abiniz de razı olur, ablanız da razı olur, şeyhiniz de razı olur, efendiniz de razı olur, anne babanız da razı olur. Çünkü bütün bunların kalpleri Allah'ın elinde. Onu razı ettiğiniz zaman, diğerleri, işte İhlas Risalesi'nde yine ifade ettiği gibi üstadımızın eğer isterse hikmete de iktiza ederse bütün halklara da kabul ettirir diyor. Onun için bu rıza mevzu zannediyorum kalbin zümrüt tepelerinin içerisinde en geniş en zirve en büyük tepelerden birisi ki mevzu itibariyle 3-4 günümüzü alacak bir mevzu rıza. Bakalım neymiş, neler varmış rızada. Bu tepede bir otağımızı kuralım. 2 üç, dört gün neyse Rabbimizin müsaadesi çerçevesinde bu rıza tepesinde etrafımızı bir seyredelim inşallah. Rıza, insan kalbinin başa gelen hadiselerle sarsılmaması ve kaderin tecellileri karşısında huzur duyması ve diğer bir yaklaşımla başkalarının üzülüp müteessir oldukları şaşırıp dehşete düştükleri olaylar karşısında gönül mekanizmasının sükun ve itminan içinde olmasıdır. Bu konuda diğer bir enfes yorum da şöyledir. Rıza Allah'ın kaza takdir ve muamelelerinin Nefislerimize bakan yanlarıyla acılık, sertlik ve anlaşılmazlıklarına katlanıp her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılamak demektir. Burayı bir daha ifade ediyorum değerli dinleyicilerim. Rıza Allah'ın kaza, takdir ve muamelelerinin nefislerimize bakan yanlarıyla acılık, sertlik ve anlaşılmazlıklarına katlanıp her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılamak demektir. Değerli dinleyiciler, başımıza gelen her hadise, Allah'ın takdirinden geçtikten sonra geliyor. Allah izin vermezse, bir ağacın yaprağı dahi ondan izinsiz düşemez. Dolayısıyla, bizim başımıza gelen hadiselere, eğer biz, evvel emirde, her şey Allah'tan geliyor Allah'ın takdiriyle geliyor der isek o çok ağır bir imtihan bir kaza bir bela bir musibet bile olsa hani Allah'tan geldiğinden dolayı bir defa onun ağırlığı ondan bire iner çünkü Allah'ın Celle Celaluhu esmasının içerisinde isimlerin içerisinde sıfatların içerisinde adil var rahim var Rahman var, gafur var ama haşa zalim yok. Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah çok merhamet sahibi, çok rahmet sahibi, çok bağışlayıcı, çok affedici ve çok adaletli. Onun için Allah'tan gelen bize hiçbir şeyde zulüm olmaz haşa. İşte meselelere böyle baktığımız zaman, Hayat bir çekilmez olmaz bizim için. Maalesef günümüzde daha gencimizin yaşı 17-18 veya 20-25 veya 30-35 neyse. Her yaştan insanlardan bazen bu şekilde ifadeler duyuyoruz. Anacığım beni dünyaya niye getirdin? Niye doğurdun anacığım beni? Yahu bu dünya çekilmez. Ya Rabbi şu dünya bana zindan oldu. Sanki dünyanın bütün yükü vatandaşın omzunda da aman ya Rabbi. İşte bu Allah'la irtibatım zayıflığından ileri gelmektedir değerli dinleyiciler. Hepimiz Rabbimizin misafiriyiz şu dünyada. Ve bu misafirhane sahibinin emir ve yasaklarına göre şu misafir hayatımızı, misafirliğimizi devam ettirirsek, o misafirhane sahibi bizi zelil etmez, rüsva etmez, Bizi sıkıntıya düşürmez. Düşürse bile o misafirhane sahibi öyle bağışlayıcı, öyle rahim, öyle kerim, öyle cömert ki, öyle büyük ki, onda bile bir hikmet vardır bizim için deriz. Ve o hadiseler bize hiçbir zaman ağır gelmez. İşte bunun için daim diyoruz ya, Allah'la irtibatımız nasıl? Öyle insanlar görürsünüz Kabe'nin yanında bile olsa. Bir cemaatin önünde bile olsa. Cemaate namaz kıldırıyor ol bile olsa. Bakarsınız Allah muhafaza eylesin öyle bir duygu ve düşünceden bizlere cümlemizi. Allah'la irtibattan fersah fersah uzaktır. Öyle de insan vardır. O hani... Süleyman var Süleyman'dan içeri Derya, ya Kabe'den uzaktır ama Kabe'nin yanındaki insan değil adeta sanki miraca çıkan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslü Allah'a yakındır Celle Celaluhu işte bunun için kalbinizde o duygu ve düşünceyi daim ama daim sökülmez bir parça gibi tatbik edin Hiçbir zaman da onu ihmal etmeyin. Rıza yolu başlangıç itibariyle iradi olsa da sevdiklerine hakkın bir mevhibesi olması itibariyle irade ve ihtiyar üstü ilahi bir armağandır. Bu bakımdan da o Kur'an ve sünnette sabır gibi emredilmemiş bir manada sadece tavsiye olarak hatırlatılmıştır. Vaka belalara karşı sabretmeyen kazaya rıza göstermeyen kendisine başka Rab arasın mealinde bir hadis var ise de bu söz hadis kriterleri açısından hüsnü kabul görmemiştir. Ehlullah'tan bir kesim rızayı tevekkül ve teslimin nihayetinde bir makam olarak görmüş. Bazıları da salikin diğer halleri gibi kesbi olmayıp zaman zaman zuhur eden zaman zaman da kaybolan bir varit olarak kabul etmişlerdir. İmam Kuşeyri'nin de içinde bulunduğu diğer bir kısım kimseler ise onu başlangıç itibariyle iradi ve kulun kesbine bağlı olduğunu nihayeti itibariyle de bir tecelli ve halden ibaret bulunduğunu söylemişlerdir. Efendimizden şeref südur olan Allah'ı Rab İslam'ı din Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de Nebi kabul edip Razı olan imanın zevki manevisini tatmış olur Hadisi Mebde itibariyle rızanın iradi Ve kulun kesbine bağlı Bulunduğuna nihayetinin de Meşiyeti hassa'ya ait Bir mevhibe olduğuna işaret buyurmaktadır Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine Rıza Evet O'nu sevmek, O'na karşı saygılı olmak, O'na yönelmek ve beklediklerini de yalnız O'ndan beklemek. Tabi Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine rıza, O'nun emirleri karşısında itiraz etmeme bu da önemli. Yani insanın nefsi bazen şunu dedir Allah'ım ya senin namaza ne ihtiyacım vardı ki? Allah'ım niçin günde beş vakit namaz emrettin? Allah'ım yani şu dünyada vur patlasın çal oynasın. Heram haram helal diye bir şey koyma da. Her şey gönlümüzce böyle nefsimizin arzusunca eğlenip yaşayıp her şeyden istifade etseydik. Yani kafamıza göre takılsaydık bak şimdi. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine rıza değil. Ondan gelen her şeye itirazsız rıza göstermek kabul etmek yani Allah'ım sen yani şu diyelim ki tesettürü niçin emrettin Allah'ım bak şimdi işte onun için emretmenin altında onu ifade etmenin altında rıza göstermemi var işte orada çok tehlikeli bir yol var birincisi nefsin arzu ve isteklerinin gelişip boy atması galebe çalması var Allah'ın emir ve isteklerine karşı daha güçlü görünmesi var. Bunun için biz hiç yoktan var edilmiş ve sonrasında da şu misafirhaneden alınıp başka bir aleme gönderilecek insanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine rıza onu sevmek, ona karşı saygılı olmak, ona yönelmek ve beklediklerini de yalnız ondan beklemek rububiyetine rıza hakkımızdaki takdir ve tedbirlerini gönül rahatlığıyla karşılamak. Başlangıcı acı görülen hadiselerde şokun atlatılacağı ana kadar sükutu ihtiyar edip acele karar vermemek ve kullara hakkındaki tasarruflarında ona inanıp ona güvenmek. Dolayısıyla da onun yaptığı her şeyden hoşnut olmak şeklinde Nebi'nin elçiliğine rıza ise bilakaydı şart ona teslim olup onun hedyü hidayetini kendi heva ve hevesinin önünde tutmak, akıl, mantık ve muhakemesini onun emrine vermek ve kendi zekasını onun ilahi vahiy kucaklayan engin fetanetinin aynası haline getirerek gölgeye değil asla yönelmek mahiyetinde. İslam'dan razı olmak ise her kim İslam'ı bırakıp da başka din ararsa o asla kabul olunmaz. Ali İmran Suresi 85. ayetin mealinde bu esastan hareketle dinin ferdi, ailevi, içtimai, idari hayata hayat yapılması şeklinde özetlenebilir. Şimdi değerli dinleyiciler daha önceki programlarında ifade etmeye çalışmıştım. O hususu bir daha ifade edeyim. Allah'tan gelen hiçbir şeyde Haşa çirkinlik olmaz. Yanlışlık olmaz. Adaletsizlik olmaz. <gülüyor> Biz hani kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor ya. Hani hak şerleri hayreyler, Zannetmeki ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor ya. İşte bunun gibi Bizler şu dünya hayatında ubudiyet dairesinde bulunan insanlar olarak rububiyet dairesinde bulunan Rabbimize karşı tavrımızı, edebimizi, saygımızı hiçbir zaman ihmal etmeyip bunda kusur yapmamamız lazım. Bu bizim dünya hayatımızı da etkileyecek değerli dinleyiciler. İşte daha önceki programlarında size bir böyle Latife babından bir husus arz etmiştim. Hani hatırlarsınız adamın birisi bir padişahmış veya bir kral diyelim bunu. İşte bu kralın etrafında da bazı arkadaşları var. Beraber gezip tozduğu beraber işte vakitlerinin geçirdi. Bu kral. ...da bir hastalık var, av hastalığı. Bu da ayrı bir hastalık. Geçenlerde bir arkadaşın yanındayız. Vatandaşı sohbete çağırıyorsun. Çay muhabbetine, bir zikir meclisine, sohbet meclisine işi var, gücü var. Fakat enteresandır. Bir balık avlamak için gecesinde gidiyor insanlar. Gariptir bu. Gece sabaha kadar... Orada işte ağ mı atılıyor artık bir şeyler mi yapılıyor çok aklım ermiyor. Bekliyor. Gün aydınlığında aydınlanınca ağ toplanıyor. içindeki balıkları alacaklar gelecekler. Sonrasında evde yiyecekler veya arkadaşlarıyla. Acizane dedim ki ben de ya siz kaç kilo balık toplayacaksanız ben onun parasını vereyim. Siz gece sabaha kadar olduğunuz vakti ibadetle geçirin kitap okumakla geçirin. Ya hocam, biz onun yakalanan balığında değiliz ki, zevkindeyiz. Bak bak bak, şu zevke bak aman ya Rabbi. Nasıl bir zevkse, başka canlıların hayatının sona erdirilmesi adına nasıl bir zevkse, bize sınırlı sayıda verilen bir ömrü, orada sadece bir balık tutma zevke adını harcamak nasıl bir zevkse, işte bu av hastalığı da ayrı bir şey. Allah, İstah diyeyim ne edeyim şimdi. Yani o yarın huzuru Rabbül alemine gittiği zaman şu vakitleri nasıl geçirdin ey kulum de dediği zaman ben balık avlamakla geçirdim. Ben stadyum önünde işte süper maçları seyretmek için o bileti almak için sırada kuyrukta geçirdim. Veya ben işte şurada geçirdim ben dağlarda ormanlarda tavşan avlamak için. Bilmem şunu avlamak için geçirdim. kuş avlamak için geçirdim. Bakın şimdi Rabbimizin huzuruna bunlar söylenecek şey mi Allah aşkına? Ama işte o kralda da av hastalığı varmış. Beraber 3-5 arkadaşıyla ava gidiyorlar. Tabi bu arkadaşlarından birisinin özelliği başına ne gelirse gelsin. Efendim vardır bunda da bir hikmet. Adamın özelliği bu. İyisi de gelse kötüsü de gelse başına ne gelirse gelsin. ''Efendim vardır bunda da bir hikmet'' dermiş. Yine bir gün tabi kral ya adam yanındakiler tüfeği dolduruyor krala veriyor kral da atıyor vuruyor avını avlamaya çalışıyor. Bir gün bu adam vardır bunda da bir hikmet diyen adam ters doldurmuş tüfeği artık nasıl oluyorsa tüfek ters ateş almış ve kralın parmağı gitmiş.'' Parmağa gidince adam bas bas bağırıyor. Sen diyor yanlış doldurdun bunu falan. Ya adam yine efendim diyor vardır bunda da bir hikmet. Ya benim parmak gitti sen hikmetten bahsediyorsun diyor. Biraz da kızgınlıkla o yıllardır beraber olduğu arkadaşını zindana attırıyor. Atın bunu zindana. Adam mecburen zindana atılıyor. Kralın emri. Kralın emrine kimse karşı gelemiyor da enteresan. Ama insanlar Allah'ın emrine karşı gelirken hiçbir tedirginlik hissetmiyorlar içinde. O da ayrı bir enteresan bir nokta. Sonrasında yine kralın parmağı iyileşiyor. Diğer arkadaşlarıyla avlanmaya devam ediyorlar. Bir gün bir av peşinde koşarken kendi ülkelerinin sınırlarını geçip bir yan ülke, komşu ülke olan çok vahşi bir kabilenin sınırlarına, topraklarına giriyorlar. Ve orada da hazırlanan tuzaklara düşüyorlar, esir ediliyorlar. Üzerlerinde de avcı elbisesi olduğundan kabiledeki o insanlar bunları tanımıyorlar. Ve o kabileye ait bir anane, bir inanç var. Ülkelerine izinsiz girenler pişirilecek ve o vahşi kabilenin insanları tarafından yenilecek. Bakın şimdi enteresan. Ve bu insanlar kazanlar kaynanıyor kaynıyor ve kazana atılıp pişirilecek yenilecek o sırada en son kontrolden geçiyor bu pişirilecek insanlar tabi o cahil ve vahşi kabilede bir inanç daha var uzvu eksik olan insanlar pişirilmiyor kesilmiyor yenmiyor o bir uğursuzluk sayıldığından dolayı insanlar tekrar kontrolden geçiyor sıra krala gelince bakıyorlar ki kralın parmağı eksik Diyorlar sen olmaz, biz seni pişiremeyiz, seni yemeyiz. Bunu salın, gitsin diyorlar. Diğer arkadaşları alıkolunuyor. Tabi kral niçin beni bıraktınız dediğinde, ona diyorlar ki senin parmağın kesik, bizim inancımıza göre uzvu eksik olanlar pişirilmez, yenilmez. Ve salı veriliyor Tabi bu hadise olunca, bu bir temsildir bakın yani. Hikaye gibi bir şey ama buradan alacağımız bir ders var. Aklına hemen arkadaşının, Efendim vardır bunda da bir hikmet sözü geliyor. Ve can havliyle kurtulmanın da sevinciyle kendi ülkesine doğru gidiyor. Ve hemen arkadaşının çıkarılması emrini veriyor. Arkadaşını çıkarıyorlar. Yahu hakikaten diyor benim parmağımın gitmesinde bir hikmet varmış. Benim parmağım sağlam olsaydı şimdi ben Gazan'da pişiyor olacaktım. Birileri tarafında yeniliyor olacaktım. Tamam diyor ben parmağımın gitmesinde hikmeti anladım ama... Sen de bu kadar zamandır zindandasın. Bundaki hikmet nedir? Efendim diyor. Onda da var bir hikmet. Eğer beni sen zindana attırmasaydın, ben seninle beraber olacaktım. Seninle de beraber olsaydım, ben şimdi o tarafta esir alınmış, ben de pişirilip yenecek olacaktım. Efendim onda da vardır bir hikmet diyor. Şimdi değerli dinleyiciler, bizler kullar olarak, Rabbimize böyle teslim olup, ondan gelen her şeyi, bir hikmet çerçevesinde değerlendirmemiz lazım. Öyle değerlendirirseniz hem dünyanız mesut olacak bakın hem de ahiretiniz inşallah. Hani Üstad Hazretleri diyor ya iman teslimi teslim tevekkülü tevekkül de Saadete i netice verir. İşte onun için her şeyde bir hikmet aramak iktiza eder. Bir yatırıma giriştiniz işiniz kötüye gitti. Allah'ım nasıl oldu böyle nasıl başıma gelir Allah'ım var mı yok mu kaybettim Allah'ım bak şimdi. Adam zaten normal yapacağı işi de yapamaz. Ama derse ki Allah'ım vardır bunda da bir hikmet. Belki ben bundan çok para kazansaydım yoldan çıkacaktım. Bak şimdi. Veya bir öğrenci üniversite imtihanını kaybediyor. Aman ya Rabbi ben nasıl kaybettim ben annem babanın yüzüne nasıl bakarım. Aman ya Rabbi ben üniversiteyi kazanamayınca nasıl olurum bak şimdi. Bir böyle düşünmek var. Böyle düşünen bir insan bir sonraki sene de çok kazanma ihtimali olmaz. Ama demek ki benim bu sene üniversiteyi kazanamamamda bir hikmet var. Belki gittiğim yerde bir hadiseye karşılaşacaktım. Belki orada bir yanlış bir şey yapacaktım. Belki Allah korusun çizgiden çıkacaktım, şirazeden çıkacaktım. Belki bir sonraki sene daha iyi yeri kazanacağım vardır bunda da bir hikmet. Bak şimdi bu hep Allah'a imanın ve teslimiyetin gerektirdiği şeyler. Evet değerli dinleyiciler tabi <gülüyor> saate de bakıyorum bir birinci bölüme bir beş altı dakika kalmış ama dedim ya bu rıza mevzusu çok geniş bir mevzu. Onun için inşallah bu rıza mevzusunu Rabbim ne kadar günde bitirmeyi bize nasip buyurursa inşallah o süre içerisinde bitirmek istiyorum. Bazı zamanlarda ve bazı şerait altında şartlar altında böyle bir rıza arayışı insanı halk içinde de olsa yalnızlığa ve gurbete itebilir. Şimdi şeriat deyince aklıma bir şey geldi. Hani şeriat kelimesi şartlar anlamında. Şerait şeriat şartlar manasında. Fakat bize bu ifade öyle bir lanse edildi ki hani hangi insana böyle soracak olursanız şeriat deyince adam böyle bir böyle bir enteresan bir şey duymuş gibi böyle dikenleri hani tüyleri diken diken olur der ya öyle bir teyakkuz içerisinde çünkü yani yine ifade ediyorum şeraitin veya şeriatın manası şartlar manasında meali bu karşılığı bu ama bize şeriat deyince el kesmek, kol kesmek zorla namaz kıldırmak zorla baş örttürmek böyle bu gibi lanse dilinden dolayı Şeriat deyince o geliyor. Şeriatın veya şeraitin manası karşılığı şartlar demek. Yıllar önce İzmir'de Fethullah Gülen Hoca bir vaazında şeriat-ı fıtriye kelimesi geçiyor o dönemde. Hemen hakkında tahkikat başlıyor. Bu adam şeriatçılık propagandası yapıyor diye. Halbuki değerli dinleyiciler şeriat-ı fıtriye demek tabii şartlar tabii kanunlar demek. Yani yer çekimi kanunu gibi. Yani bulutların bir araya gelmesiyle yağmurun yağması gibi. Yani şeriatı fıtriye tabiat kanunları diyorlar ya. İşte tabiat kanunları manasında. Tabi hoca efendi mahkemeye çıkıyor. E orada işte o dönem ben 15 20 25 yıl öncesini söylüyorum 80 öncesini. E diyorlar sen şeriatçılık programı yap, propagandası yapıyorsun efendim diyor. Şeriatı fıtriye demek tabiat kanunları demek. Diyor. Düşünün şimdi maalesef böyle bir terimin günümüz insanına nasıl lanse ettirildiği hususu bu enteresandır. İşte bizler bazı zamanlarda ve bazı şerait şartlar altında böyle bir rıza arayışı insanı halk içinde de olsa yalnızlığa ve gurbete itebilir. Ne var ki Allah maiyetine ermişlerin, ve peygamber çizgisini paylaşanların yalnız kalmayacakları ve gurbet yaşamayacaklar da bir gerçek hayatlarını üns billah atmosferinde sürdürenlerin vahşet ve yalnızlığı olmaz ki çünkü Allah onlarla beraber Allah bes baki heves Allah sizinle beraberse hiç endişe etmeyin Allah'ın rızası sizinle beraberse hani diyor ya yine bir yerde büyüğümüz Allah bizimle diyorsunuz. Peki acaba biz Allah'la beraber miyiz? Öyle ya. Biz diyoruz Allah bizimle. Doğru Allah bizimle. Ama biz Allah'la beraber miyiz? Hiç aklınıza böyle bir ifade geldi mi bilmiyorum. Allah bizimle beraber doğru. Allah inananlarla beraber doğru. Allah kendi davasına hizmet edenlerle beraber doğru. Ama acaba hizmet edenler kimlerle beraber? Öyle ya. Allah'ın ve Resulü'nün yoluna ancak Resulü'nün prensipleriyle hizmet edilir. Vur patlasın, çal oynasın, israflarla, ifratlarla, maddeyi ön plana çıkarmakla, makama, şana, şöhrete önem vermekle bu davaya hizmet edilmez ki. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın biliyorsunuz yanında Ümmü Mektum vardır radiyallahu anh. Allah Resulü işte orada Mekke'nin ileri gelenlerine veya o dönemde yaşayan kendine göre o yörenin böyle ileri gelen insanlarına dönüp anlatıyordu. Ümmü Mektum elbisesini çekti Efendimizin bana da anlat dedi. Allah Resulü biraz bundan hoşnut olmadı. Belki de şöyle düşündü veya şöyle diyelim belki Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e böyle bir Hadiseyi yaşatarak kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek ümmetine bir ders vermek istiyordu da. Onun için peygamberimize bunu yaptırttı. Çünkü İn huve illa diyor ya o heva ve hevesinden bir şey demez söylemez yapmaz. İşte ondan sonra Abese suresi indi biliyorsunuz. Yüzünü ekşitti manasına. Allah Celle Celaluhu ikaz etti Habibe edibini. Evet onun için... Allah bizimle beraber ama biz Allah'la beraber miyiz? İşte bunu da bir parola gibi daima kendi kendinize sorun değerli dinleyiciler. Böylelerinin yalnızlık ve vahşetli bir yana, böylelerinin yalnızlık ve vahşeti bir yana, muhakkat gurbetleriyle Hakk'a daha bir yaklaştıklarını, yaklaşıp üst esintileriyle coştuklarını, ve sonsuzdan gelen meltemleri duyarak gerinip Allah'ım gurbetimi arttır beni senden uzaklaştıracak şeylerin insafsızlığına terk etme ve gönlüme maiyetini duyur dediklerini çok işitmişizdir daha önce de ifade edildiği gibi rıza hakikati itibariyle ilahi bir armağan sebepleri itibariyle de insan iradesiyle alakalı bir mazhariyettir İnsan ancak imanının derinliği, amelinin ciddiyeti ve ihsan şuurunun enginliğiyle. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. İnsan ancak imanının derinliği, amelinin ciddiyeti ve ihsan şuurunun yani Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma şuurunun enginliğiyle tevekkül, teslim, tefviz fasıllarından geçerek rıza ufkuna ulaşabilir. Rıza böylesine tahsili güç ve insan iradesiyle elde edilmesi zor olduğundan Cenab-ı Hak onu doğrudan doğruya emretmemiş. Sadece tavsiyede bulunmuş ve o mertebeye erenleri de tebcillerle takdirlerle payelendirmiştir. Evet hani ilahi de diyor ya sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Rızasını istersen rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbey kulum demez mi? Siz onun rızasını talep edin. Siz onun rızasını isteyin de Allah Celle Celaluhu göreceksiniz. Men talebe vecedde vecede düsturuyla sizin istediğinizi size verecektir inşallah. Çünkü o kapı öyle bir kapı ki. Şimdiye kadar gidenler elleri boş döndürülmemiş. Hani siz bir beşer olarak çok zengin dünyanın en zengini olsanız ve dünyanın en cömerde olsanız ve dünyanın en büyük şirketine sahip olsanız ve dünyanın en yetkili, makamlı birisi olsanız kapınıza geleni boş çevirir misiniz? Kendinize göre bir şeyler verir onu boş döndürmezsiniz. Biz beşer olarak böyle yaparız da vermekle hazinesinden bir şey eksilmeyen hiçbir şey kendi kararının dışına çıkmayan çıkarılmayan o Rabbimizin kapısından elleriniz boş döndürüleceğini mi zannediyorsunuz? İşte ellerinizi açıp Rabbin kapısından istediğiniz zaman kimden neyi nasıl istediğinizin şuurunda olmalısınız değerli dinleyiciler. Daha önceki sohbetlerimde de programlarımda da ifade etmiştim. Dua maalesef bizim çok ihmal ettiğimiz, kaybettiğimiz değerlerden birisi. Tabi her şey Rabbimin izniyle, yardımıyla oluyor. Hiçbir şeyi ben yaptım diyemeyiz. Siz de demeyin. Çünkü yine büyüğümüz bir güzel ifadesinde Fatih diyor İstanbul'u fethetti ama Belgrad'dan geri döndü diyor. Çünkü Fatih'i Fatihe İstanbul'u fethettiren de Allah'tı Celle Celaluhu. Yaptığınız hiçbir şeyi kendi nefsinizden bilmeyin. Ben yaptım, ben ettim demek nefsin ve firavunlu ifade sadedinde firavunu temsil edenlerin sesidir. Ben yaptım sesi şeytanın sesidir. Ben ettim, ben olmasaydım, ben girmeseydim, ben bu işe müdahil olmasaydım, Bakın ben ben diyen diyor Allah'a ulaşamaz. Benden geçemeyen Allah'a ulaşamaz diyor. Beni yani egoyu hatta nahnu bile yani biz biz diyen. Diyelim ki cemaat adına cemaatler adına sizler içinde bulunduğunuz cemaatler adına biz diyorsunuz. Onda bile diyor küçük şirk olma ihtimali var. Her ne kadar Üstad Hazretleri ene. Buzunu diyor. Nahn havuzunda erit. Ben demek yok. Biz demek var diyor ama. Biz onu da aşıyoruz. Biz demekte bile belki bir cemaat asubu olacağından dolayı. Siz ve bizler bizi de aşacak. Ne diyeceğiz biliyor musunuz değerli dinleyiciler? O diyeceğiz. Her şey ondan. Her şey Allah'tan. Hani rüzgar hu diye eser o der. Hu hu ve o. İşte bizler ne ne diyen, ne nahnu diyen, ne ben diyen, ne biz diyen, her şey ondan, her şeyi o yarattı. Onun için bakın bizler istediğimiz kadar bu radyonun teşkilatını kuralım, sistemleri kuralım. Eğer Allah Celle Celaluhu, hani Üstad Hazretleri o hüve nüktesinde ifade ettiği gibi, hava zerreciklerine bu radyo sin sinyallerinin, seslerinin taşıma özelliğini, hususiyetini vermeseydi, bizim burada ifade ettiğimiz şeyler... Siz evlerinize radyolarla dinleyebilir miydiniz? Allah hava zerreciklerine öyle işler yaptırıyor ki. Burada görüntü naklediliyor, ses naklediliyor. Aman ya Rabbi binlerce şu anda bakın sizin bulunduğunuz yerlerden sesler gidiyor hiçbirini duymuyorsunuz. Yani Allah Celle Celaluhu bu havaya hava zerresine öyle işler yaptırıyor ki. Şimdi bu kadar bizi yoktan var etmiş, kainatı yaratmış, güneşi yaratmış, ısıyı yaratmış, ışığı yaratmış, havayı yaratmış, bizi yaratmış, bizim hayatımızın idame edilecek, edeceğimiz hususları sağlamış, yaratmış, konuşma özelliği vermiş, düşünme özelliği vermiş, hidayet vermiş, iman şuuru vermiş, Allah eksik eylemesin. Sonrasında bunun neticesinde e, birilere anlatıyor, birilere okuyor, birileri de dinliyor. E, ben yaptım bakın şimdi, bu olacak şey değil. Onun için yaptığımız her şeyde o diyecek. Ben yaptım ben ben ben diyen hani sahabeden birisi kapısı çalınınca kim o diyor? Kapıdan ben diyor. Bu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle çok hoşlanmadığı bir husus. Kapı çalınınca siz isminizi söyleyin. Falan kesteyin ben ben bak şimdi. Sahabe içerideki ev sahibi olan sahabe efendimiz kızıyor buna. Ben ben ben ne demek ben ben diyor ve kapıyı açmıyor. Onun için biz sözlerimizde, ifadelerimizde, hareketlerimizde, duygu ve düşüncemizde, şuurumuzda ben ben ben bu benliği açmamız lazım. Hatta bizliği de açmamız lazım ona varıp onda fani olalım inşallah. O her şeyin mebdeyi o, her şeyin başlangıcı o, her şeyin bitişi o, her şeyin güzeli o.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 daha yakın şah damarından o var. Arama ilaç yok eczahanede o var. Gayede, sebepte ve bahanede o var. Her şey ondan kıymetli dinleyiciler. İnşallah Rabbim bizi kendi yolundan ayırmasın. Rabbim bizi kendi rızasını kazanmak için çaba ve gayret sarf eden, kendi kapısında kendisinin rızasının talebinde bulunan kullarından eylesin. Siz onun rızasını isteyin. O rızanı, rızasını sizden inşallah esirgemeyecek. Rabbim rızası verilen, rızasını kazanan, rızasını uman ve hep onun rızası istikametinde hizmet eden kullarından eylesin diyoruz. Hayatı nasıl bir anlayışla kurulmalı? Evet. Evlilikte sağlam başlangıç şarttır. Başlangıçtaki hatalar belki de bir evlilik boyu sürüp gider. Sonraki derin pişmanlık fayda getirmeyebilir. Bunun için sadece hislere dayalı tercihlerle başlatılan evlilikler sıhhatli Sıhhatli olmayabilir. Dün de arz ettim. Maalesef boşanma davalarının sayısı gün geçtikçe artmakta. Niçin? Çünkü geçici olarak böyle o onu sevmiş. O ona bilmem piş demiş. O ona hiç demiş. Sonrasında o gençliğin verdiği heva ve hevesle evlilik oluyor. Ama o evlilikler maalesef çok fazla sürmüyor. Evet. Gençler sanırlar ki hayat sadece hislerle sürüp gider. Başkaca bir tercih unsuru söz konusu olmaz. Halbuki hislerin etkisi kısa zamanda geçer. Tarafların öz meziyetleri, mizaçları bilgi ve becerileri çıkar ortaya. İşte ömür boyu sürüp gidecek gerçekler bu öz varlıklar ayrılmaz mizaç ve alışkanlıklardır. Bunu ise birbirlerine tümüyle hisleriyle bakan gençler pek fazla mühimsemezler ve göremezler birbirlerinden hoşlanmışlarsa her şeyi geriye iterler hoşlanmanın vereceği görmezlikler hoşgörüler tarafları her türlü olumsuzluklara o an razı eder tabi o an ve o günler sonraki aylar ve seneler değil çünkü sonraları yaprağa dökülüp dikeni kalan güller gibi olurlar bunun içindir ki gençlerin başkalarının yanında vakar içinde görüşüp konuşmaları birbirlerini iyi tanıyıp anlamaları şarttır hatta sadece kendi tercihlerini bile kafi bulmayıp hisleriyle değil de akıllarıyla mantıklarıyla tecrübeleriyle de olaya bakan ana baba gibi büyüklerin de tercihlerine değer vermeleri gerekmektedir zaten şafiide gencin yakınının da izni ve rızası bulunması şartı söz konusudur hanefide ise şayet taraflar denk ise mesele yoktur Değillerse babaya ayırmak için itiraz etme hakkı söz konusudur. Evlilikte sabır tahammül ihmal edilmeyen geçerli vazif olmasına rağmen ideal olan değildir. İdeal olan evlilik taraflardan birinin sabrına ve tahammülüne bağlı olmayıp karşılıklı anlayışla sorumlulukları paylaşan evliliktir. Burayı bir daha tekrar etmek istiyorum değerli dinleyiciler. Evlilikte sabır, tahammül, ihmal edilmeyen geçerli vasıf olmasına rağmen sabır, tahammül, ihmal edilmeyen geçerli vasıf olmasına rağmen ideal olan değildir. İdeal olan evlilik, taraflardan birinin sabrına ve tahammülüne bağlı olmayıp karşılıklı anlayışla sorumlulukları paylaşan evliliktir. Evet, kendi görevini biliyor, Vazifesinin şuuruna eriyor, birbirlerini sabra tahammüle zorlamıyorsa mesele yoktur. Aksi halde bir taraf hep sabır, hep tahammül ve gerilim içinde evlilik hayatını sürdürüyorsa elbette bunun mükafatı çok yüksektir. Belki de bu sabırlı hayat onu cennet hanımlarının yahut da beylerinin arasına götürecektir ama herkes her zaman bunu göze alamayabilir böylesine hayatı sürdürmekte kolay olmayabilir bu sebeple ideal olan bir taraf öteki tarafı zorlanmadan yaşanmalıdır müşterek hayat evet burada bir hususu daha arz ediyorum hayırlı hanım hayırlı bey nasıl olur diye bir misal var temsil var bir hadise var bunun cevabını efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kızı biricik kızı Fatıma annemiz vermiştir Özet olarak der ki, hayırlı hanım beyini üzmeyen, his ve hayalleriyle de olsa haramlarda gezmeyendir. Aynı görüşü beyi Hazreti Ali Efendimiz paylaşarak tekrar etmiştir. Hayırlı bey de hanımını üzmeyen, hayalleriyle de olsa haramlarda gezmeyendir. Taraflar böylesine sevgi ve saygı bağlarıyla birbirlerine bağlı olurlarsa, Elbette bu hayatta huzur ve mutluluk söz konusudur. Uzunu kısaltır, kısayı da uzatarak hep ortak noktada buluşma imkanı bulurlar. Ortak noktalarını yitirirlerse artık bir tarafa cennet kazandıran sabır düşer. Kolay olmasa da sabredenin yine de kazançlı çıktığına muhakkak gözüyle bakılır. Nitekim cennettekilerin büyük kısmı sabırla kazanmışlardır o erişilmez makamlarını. Bununla beraber duamız Allah Celle Celaluhu evlilikte eşini sabra zorlayan tarafın vicdanına insaf, aklına adalet duygusu nasip eylesin de mutlu şekilde yaşanacak bir hayatı ancak sabırla sürdürülen zoraki bir hayat haline dönüştürmesin. Bu duayı bir daha tekrar ediyorum. Allah Celle Celaluhu evlilikte eşini sabra zorlayan tarafın vicdanına insaf, aklını adalet duygusu nasip eylesin de mutlu şekilde yaşanacak bir hayatı ancak sabırla sürdürülen zoraki bir hayat haline dönüştürmesin. Amin diyoruz ve bugünkü programımızın aile ilmahal bölümünde burada bitirmiş oluyoruz. Ve inşallah ben sizleri efendimizin hadisiyle ve sonrasında da bir şiirle baş başa bırakacak. Ve bugünkü programımızı da burada bitirmiş olacağım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Rabbim umduklarımızdan mahrum, korktuklarımıza da düçar eylemesin diyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ümmü'l-Ala radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamberimiz hastalığım sırasında beni ziyaret etti ve şöyle buyurdu müjdeler olsun sana ey ümmül âlâ şüphesiz Müslümanın hastalığı ateşin altın ile gümüşün kir ve pasını temizlediği gibi günahlarını giderir yok eder. Ebu Davud'da geçen bir hadis bunu tekrar ediyorum. Ümmü'l-Ala rivayet ediyor radiyallahu anh. Peygamberimiz hastalığım sırasında beni ziyaret etti diyor ve şöyle buyurdu diyor sahabi efendimiz. Müjdeler olsun sana ey Ümmü'l-Ala şüphesiz Müslüman'ın hastalığı ateşin altın ile gümüşün kir ve pasını temizlediği gibi günahlarını giderir yok eder diyor. O zaman... Üstadımızın ifadesiyle biz de diyoruz ki o hastalığa değil çekva etmek şükretmek gerekir diyoruz ve inşallah şiirimize geçmek istiyoruz. Duyulsun altın şarkılar Ölümsüzlük bestesinden Yaşayan yaşadı bilin Ölüler sizde dirilin Melekler gibi gerilin Ruhunuzda hak sesinden ''Uyanık sineler bilir, gönül insanı dirilir, ruhlarına eser gelir bilinmezin nefesinden. Ağlayan gözler açılır, gözlere ışık saçılır, ak kara her şey seçilir, ışık yayar halisinden.''